Rabıta-i mevt, tasavvufta ölümle rabıta kurmaya tefekkür-i mevt de denir. Ölümü tefekkür etmenin insan hal ve tavırları üzerinde büyük bir tesiri vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde, Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız. Ölüm size nasihatçı olarak yeter buyurmuşlardır. İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydim. Ensardan bir zat gelerek, Efendimiz'e selam verdi, sonra da, Ey Allah'ın Resulü, müminlerin hangisi daha faziletlidir diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ahlaken en üstün olanıdır buyurdular. O zat bu sefer de, müminlerin en akıllıları kimlerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ölümü en çok hatırlayandır ve ölümden sonrası için hazırlığını en iyi yapandır. İşte bunlar en akıllı kimselerdir buyurdular. Gerçekten i mevt, insanı huzursuz eden nefsani dünya sevgisini azaltır. Çünkü dünyanın geçici servet, mertebe, mevki ve nefsani güzelliklerini aşırı derecede sevmek ve onlara gönül bağlamak, gaflet gibi manevi hastalıkların başlıca sebebidir. Kalbimizin bu gibi bağlılıklardan korunması için kabri düşünmek, istikbalde başımızdan geçecek ölüm ahvalini tefekkür etmek, bizleri samimi bir tevbeye ve ibadette huşuğa sevk ederek, dünya ihtiraslarından boş heva ve heveslerden korur. Devam ettiğimiz zikir ve rabıtalarımız inşallah, Ahiret kurtuluş ve saadetine vesile olur. Allah kalplerimizi zikir ve muhabbet menbaa eylesin. Amin.